Annem bir altın yüzük bulmuş yolda bunu da bana verdi kullan diye. Bunu kullanabilir miyim veya biraz daha genişletip kayıp malların hükmünü soralım hocam. Şimdi biz buna İslam fıkında lukata yani yitik mal bulma olayı diyoruz. Bir kişi bir yitik malı bulduğunda bakılır. Eğer bir değer ifade ediyorsa yani kaybeden kişi kaybettiği bu malı dönüp arıyorsa soruşturuyor ise demek ki bu mal nedir? Değerlidir. O zaman bunun bir hükmü var. Ama değersiz. Düştüğünde sahibi aman diyecek. Ya düşsün, düşsün. Kayıp olursa kayıp olsun deyip hiç önemsemeyeceği bir oranda ve bir miktarda ise böyle bir malsa işte bu malı bulan kişi kullanabilir. Mesela diyelim bugün için bir şey olsun, yüzük olsun diyelim. Kaç lira değeri? işte 10 liralık, 15 liralık bir yüzük. Düştüğü vakitte kişi bu yüzüğü dönüp arar mı? Veyahut yani, da bir plastik, yani plastik yani. tesbihler var diyelim ki evet. içe. Veyahut da tekel neyse işte 33'lük. E, kişi düşürdü kaybetti dönüp arar mı bunu? Dönüp aramaz. Bulan kişi isterse bunu kendisi kullanır, isterse de sahibi adına fakir birisine sadaka olarak verebilir. Bunda bir sıkıntı yok ama... Kayıp olan mal sahibi için değerli ise ve gerçekten de bir değer ifade dönüp arar diyorsak mesela diyelim ki işte 20 lira bir fakir için değerli bir maldır. Veyahut da 100 lira veya 100 lira kıymetindeki bir mal değerli bir maldır ki altın bugün, altın yüzük nereden baksanız 50-60 liradan aşağı değildir en düşük ayardaki bile 14 ayar olsun veya işte 12 ayar olsun. Hı hı. Dolayısıyla sahibi bunu arayacağına göre o zaman bu malın mutlak surette ilan edilmesi gerekir. Bulunduğu muhitte, bulunduğu semtte, esnafa, efendim işte görülen yerlere ilanlar yapılarak kayıp olan kişi şu telefona, şu şahsa müracaat etsin diye ilan yapılır. Ve o ilana gelen kişi yitini tarif eder. Ve o tarifte de tutturursa, isabet ederse mal kendisine teslim edilir. Ama yitini tarif edemezse, yanlış şeyler yapıyorsa anlarız ki bu bir e, yalancı veyahut da işte efendim bir fırsatçı malı ona ne yapmayız? Teslim etmeyiz. Evet. Ne yaparız peki bir yılda olduktan sonra bakarız eğer kişi gerçekten fakir ise kendisi de hakikaten fakir ve çok çok zor durumda ise e, fakirlerden bir fakir olduğu için onu kendisi kullanabilir ama fakir değilse veya orta halli birisi ise o şahıs o bulmuş olduğu malı, bu yüzük olabilir, para olabilir, başka bir şey olabilir, hayvan olabilir mesela koyun, kuzu neyse. Sahibi adına sadaka olarak verir. Bir yıl sonra sahibi adına sadaka olarak verir. Günümüzde bu şekilde ilanlarla kişilere kişilerin kayıp sahiplerinin bize ulaşması hem zor hem de bizim için nedir? Allah korkusunun çok azaldığı bir ortam olduğu için bayağı sıkıntılı bir süreçtir. Dolayısıyla bulunduğu bizim ilan etmemiz yerine, bulduğumuz yerde işte otobüs duraklarına diyelim elektrik direklerine esnafa haber edip ilanlar yapıştırmak yerine bulduğumuzda götürürüz. En yakın mahallin belediyenin kayıp bürosuna teslim ederiz veyahut da polise teslim ederiz. Polis onu bizden bir tutanak karşında teslim alır. Sahibi gelir müracaat ederse verirler. Aksi takdirde ya bilemiyorum kayıp eşyanın hükmü nedir şu anda ya oraya gelir olarak irad kaydedilir. edilir. Sahibi sadaka vermişsizine sevap kazanır. Yahut da bir yıl sonra kayıp eşyanın tabi olduğu yönetmelik kanun neyse genel bütçeye belki gönderilir. Oraya da sahibi adına sadaka olmuş olabilir. Hiçbir şekilde ilan edilmeden değerli buluntuların ister para ister altın isterse affedersiniz hayvan olsun şahsı tarafından kullanılması caiz değildir. Asgari süresi 3 ayla 1 yıl arasında ilan edilmesi gerekir. Demin dediğim gibi ilan çok sıkıntılı süreç olacağı için hı hı. götürüp bunu kayıp buralarına belediyenin veyahut da teslim etmek ve işi onlara havale etmek doğru olandır. Ama kardeşimiz almışsa şu anda ben yine aynı şeyi söylüyorum götürüp teslim etsin ve bunun sıkıntısından kurtarsın. Çünkü ilan süresi dolmadan bu malı kullanmak caiz değildir. Bu mal emanettir. Olduğu gibi saklanmak zorundadır sahibi gelinceye kadar. Evet. Müzik